Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar. Evet e, Türkiye e, ardında pek çok e, tartışmanın, belirsizliğin ve e, itirazın geride kaldığı bir e, yerel seçim sürecini daha tecrübe etmiş e, bulunuyor e, malum tartışmalar ağırlıklı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, yarışında e, yaşandı ve hala da yaşanmaya e, devam ediyor malum dediğimiz gibi e, ardında pek çok tartışmayı e, getirmiş bir e, yerel seçim süreci içinden e, geçiyoruz Tabii Türkiye'nin pek çok noktasında Aslında Kıran kırana bir seçim atmosferi yaşandığını ve sonuçların da görece epey değişiklik gösterdiğini söyleyebiliriz. Çünkü pek çok kentte sürprizler yaşandı. Farklı partilerden el değiştiren... E, kentler ve e, beldeler oldu. Şimdi tabii biz bütün bu e, seçim atmosferini geçen haftaki e, programımızda da biraz daha İstanbul'u özelinde e, aktarmaya e, çalışmıştık. Şimdi tabii artık e, yerel seçim sonuçları e, önümüzde tablo ortada. Biz bunu tabii programımızın e, çerçevesi e, içerisinde e, ekoloji, kent ve çevre meseleleri açısından e, yerel seçim sonuçları bize nasıl bir resim gösterdi Buna bakmaya çalışacağız Bugünkü programımızda Zira çünkü Özellikle e, çevre ve yaşam alanları mücadelesinin içinden gelen bir takım isimlerin e, belediye başkanlıklarına e, getirildiğini e, yurttaşların oylarıyla e, görüyoruz. E, dikkat çeken bazı isimler var. Bunları şimdi konuşacağız. E, biraz e, Ege bölgesi özelinde de bakacağız. Çünkü orada da önemli değişiklikler var. Aslında e, tüm Türkiye açısından e, ekoloji e, ve kent meseleleri bağlamında e, önemli değişiklikler görüyoruz. Biz çünkü daha önceki yıllarda aslında sahada verilen mücadelenin sandık söz konusu olduğunda seçim sürecine girildiğinde sahadaki mücadelenin sandığa yeterince yansımadığını düşünüyorduk ve sonuçlarda bunu gösteriyordu. Fakat bu seçim bunu biraz değiştirmiş gibi görünüyor. Şimdi telefon hattımızda gazeteci bir konuğumuz, dostumuz var. Evrensel Gazetesi yazarı Özer Akdemir. E, telefon attığımızda özel günaydın. Günaydın Selin. Merhabalar. E, merhabalar. Yorucu bir e, yolculuktan geldiğini de biliyorum Hayır. ama <gülüyor> e, İzmir'den İstanbul'a doğru. E, hem sana hoş geldin diyelim e, İstanbul'a. E, hem de e, sen tabii özellikle İzmir ve Ege bölgesinde e, hep sahada e, gazetecilik yapan, bütün çevre ve yaşam alanları mücadelesini sahada gözlemleyen ve e, bunu e, bir şekilde görüyorsun. E, yayınlarından e, aktarmaya çalışan bir gazetecisin. E, şimdi İzmir özelini ve Ege bölgesi özelini konuşacağız ama genel bir tablo e, ben çok kısaca özetlemeye çalıştım. E, senin baktığın yerden e, yıllardır çevre e, gazeteciliği yapan e, biri olarak nasıl e, görüyorsun, nasıl değerlendiriyorsun genel tabloyu? Evet aslında sen çok güzel e, o girişte ee, bundan önceki seçimlerde ekoloji mücadelelerinin sanda yeterince yansımadığına dönük eleştirilere dair Evet böyle eleştiriler vardı ama Şimdi biz e, seçimlerden sonra ekoloji mücadelelerinin neden sandığa yansımadığı konusunu değerlendirdiğimizde hı hı. Seçimlerin birçok etkeni e, etken e, seçimlere etki ettiğini hı hı. ve e, Ekoloji mücadelesinin e, sadece o bölgede seçimleri etki etmesinin e, hani Çok büyük e, oranda etki etmesinin beklemenin diğer koşulları eğer oluşmalıysa çok da e, olanaklı olmadığını hmm. de, e, değerlendirmiştik. Şimdi e, bu seçimlerde evet sen de çok e, iyi özetledin. Sandığa yansımış görünüyor. Hatta şöyle tersten baktığımızda ekoloji mücadelesinin yani ülkenin birçok yerinde zaten sıkıntılar olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Evet. E, birçok yerinde de ekoloji mücadeleleri var ama sorunların e, doğa alanının Yoğun olduğu buna karşı ekoloji mücadelesinin rayif olduğu, cılız olduğu ya da olmayışı yerlerde de hı hı. tersten bir e, gelişmenin olduğunu da görmek mümkün. Hani evet. buna ön, örnek e, verelim istersen hemen başlayalım. Tabi başlayalım evet. Art Artvin senin e, yazında da vardı, ben de yazdım. Hı hı. E, yıllardır Cerat Tepe, 30 yıllık aşçı aşçı ekoloji Cerrahpasa'daki altın madenine karşı mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz dönem e, AKP'nin elindeydi. Şimdi Artvin hem kent merkezi hem de birçok ilçesi muhalefet tarafından, CHP tarafından alınmış durumda. Yusuf Elin'de bir sıkıntı var. Yani hı hı. üç oy, dört ay öyle bir sorun var. Muhtemelen oradan Artvin'den görüştüğüm yerel gazeteci arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre orada da iptal edilmesi söz konusu ama evet. kent merkezi CHP'de ve Kent merkezinin dışında diğer Artvin'de ekoloji mücadelesinin geliştiği birçok ilçede şu anda CHP'nin eline geçmiş durumda. Hı hı. Murgul sadece burada e, Artvin üzerine baktığımızda AKP'de kalmış görünüyor. Murgul'da da geç, e, baktığımızda ekoloji mücadelesinin son derece cılız olduğunu görüyoruz. Hı hı. Murgul e, o ki özellikle e, bakır madenciliği nedeniyle yoğun bir doğa tahribatının yaşandığı yer... Ee, emek sömürüsünün yaşam değer ama buna karşı oradaki hem emek hem ekoloji mücadelesinde bir cılızlık var. İşte o e, cılızlıktan kaynaklı olabileceğini düşündürecek bir şekilde Akden'in birçok yerinde e, belediyeler el değiştirmişken Hı -hı. Murgul'da AKP'de kalmış görünüyor. Evet hemen istersen söyleyelim AKP'den CHP'ye geçti Artvin Belediyesi Demirhan Elçin kazandı. Aynı evet. şekilde senin bahsettiğin kent merkezi dışında da Hopa, Şavşat, Ardanuç Borçka, Arhavi Kemal Paşa yine CHP'nin kazandığı ilçeler olarak sıralandı. Bu arada senin o bahsettiğin Yusuf elinde de sanıyorum tekrar bir oy sanımı, sayımı gerçekleşti <gülüyor> ve orada da ikiye düştüğünü en son sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla gördüm. Ama sanıyorum gene bir itiraz süreci içindeler. Oradaki gelişmeleri de tabii yine yakından takip ediyoruz. Artvin bu açıdan çok önemli çarpıcı bir sonuç evet. göstermiş oldu bize bu yerel seçimler sonrasında. Evet. Ee, Kara Karadeniz'de Hı -hı. başka önemli devam edelim Evet devam edelim işte Karadeniz'den gidelim. Ee, Fındıklı yıllardır her karşıtı mücadelenin en direngen olduğu ilçelerin başında geliyordur Fındıklı. Ve bu dönem e, Fındıklı ekoloji mücadelesinin de o üyesiyle birlikte e, CHP'den ekolojist bir belediye başkanı Hı -hı. Yayıların Kardeşliği Platformu'nun kurucusu ve yıllardır ekoloji mücadelesinin içinde olan bir evet. insan Erzimente Ervatolu CHP'den belediye başkan başkanı seçildi. Ee, onun dışında yine Karadeniz'den geldiğimizde Sinop'ta Sinop'ta şöyle ilginç bir tablo ortaya çıktı bence. Mithat ee, karşı platform iyi kötü Sinop'ta devam ediyor yıllardır bu mücadelenin olduğu birken evet. ee, ama ondan daha önce. Bir termik santral mücadelesi vardı anımsarsın Gerze'de. Doğru. Çok önemli bir mücadeleydi ve Türkiye'deki ekoloji mücadelesini bir dönem damgasını vuran ve başarıyla sonuçlanan bir mücadele oldu. Gerze'deki termik santral karşıtı mücadele. Ama ondan sonraki bu mücadele kazandıktan sonra Gerze'deki ekoloji hareketine baktığımızda iğmesinin gittikçe düştüğünü, cılız bir hmm. hal aldığını görüyoruz. Şimdi sonuçları bu... Eee şeyle olguyla yan yana getirdiğimizde yerde de CHP'deydi belediye başkanlığı şimdi e, yalnız o AKP'ye geçti. Evet. Yani buradan şöyle bir okuma yapıyorum ben. E, ekoloji mücadelesinin mücadeleşinin ilmesinin düştüğü yerde sonuç e, e, iftar parti partisinden yana bir gelişim şehri gösterebiliyor. Evet. Bunu ile e, Ege'de de görmek mümkün. Hmm. E, yine Marmara bölgesi Çanakkale'ye Gazdağları bölgesindeki mücadele de görmek mümkün. Örnekleriyle ben bunları aktarmaya çalışacağım size. Tamam. Yine mesela Zonguldak'ta da çok yoğun bir termik santral şeyi var biliyorsunuz etkisi var. Evet. Bir doğa katlayan var ama oradaki ekoloji mücadelesine baktığımızda orası da cılış ve orada da ATP'nin, Cumhur İttifakı'nın aldığını görüyoruz. Evet. Ama Bartın, Bartın mesela Bartın ilginç bir yerdir. Bartın'da Cumhur İttifakı'nın bir ortağı MHP, AKP ayrı ayrı girmişti. Evet. MHP'li belediye başkanı, eşki belediye başkanı termik santral karşıtlığıyla bilinen bir insan Hı -hı. Ve e, bu dönemde de yine termik santral karşıtı bir söylemle belediye başkan adayı oldu. Ve çekişmeli bir e, seçim sonrasında da Bartın yine MHP'de kaldı. Evet. E, ve hatta Amas e, evet. seçim sürecinde de e, Yine e, bütün açıklamalarında Bu termik santral karşı e, Duruşunu e, dillendiren evet. Tekrar eden e, bir e, Seçim e, hazırlığı içerisinde Olmuş e, bu e, MHP'li Başkan e, Bartın'dan devam edelim Evet Evet. E, amaçla yine Bart, Bartın'dan e, Amaçla'ya gelirsek amaçla da e, Yine önemli bir termik santral Mücadelesi var yıllardır Devam ediyor ve Hı -hı. orada da bu Parten Platformu'nun yönetim kurulu üyesiyle yanılmıyorsam ee, bir arkadaşımız şimdi Recai Çakır öğretmenimiz öyle diyelim. Hı -hı. Orada Bartın'da seçimi kazandı. Amasra Belediye Amasra, Başkanı. Amasra'da, evet, Amasra'da seçimi kazandı evet. evet. E, ve Zonguldoğ'u söyledik şimdi Hı -hı. biraz da. İstanbul'u söylemiyorum artık. İstanbul sizin <gülüyor> alanlarına gidiyor. Yani Dokusunu şu İstanbul'daki e, mevcut e, kaos durumu bir netleşsin. Zaten önümüzdeki evet. programlarda İstanbul'u e, ayrıca ele alacağız. Şimdi evet. e, başkan e, mazbatasını alsın, e, bir yerine görevine geçsin otursun. Ondan sonra İstanbul'la evet. ilgili söyleyeceğimiz çok şey var elbette. Evet, evet. E, Karadeniz'den diğer bölgelere geçmeden önce... Ben bir ufak not ileteyim. Bu Bartın dedik, Artvin dedik. Bunlar Rize Fındıklı dedik. Aynı şekilde özellikle Cumhur İttifakı'nın en yüksek oyla kazandığı bir yer Rize. Ama buna mukabil Fındıklı'daki bu mücadeleden gelen bir kişinin kazanması çok önemli. Sinop dedik. Yine nükleer santral yapılması planlanan Türkiye'nin bir noktası daha İNA'da. Ee, ve yine aynı şekilde e, oradan devam edecek olursak e, doğalgaz boru hattı Türk Akım e, Projesi'nin e, geçirildiği e, Kıyıköy'de de yine aynı şekilde bu e, belediye e, seçimlerinde e, bu bölgelerde AKP'den CHP'ye geçti. Yani belki çok çok büyük e, çevre mücadeleleri sesini hı hı. çok fazla duyurabilen mücadeleler değil ama en azından sandıkta bir biçimiyle e, cevaplarını evet. vermiş olduklarını görüyoruz. E, evet. Sen e, sanıyorum Çanakkale'den e, devam etmek isteyeceksin. Aynen, aynen. Evet, Oradan yani devam o, edelim, evet. O, o teşkil çok doğru. Ekoloji mücadeleleri sandığa artık yavaş yavaş etki etmeye başladı. Hı hı. Bunu sandık sonuçlarıyla da görüyoruz. Bu çok önemli bir gelişme bence. Evet. Çanakkale bölgesine geliştik, orada da hem termik santral e, karşıtı bir mücadele var, yoğun biçimde termik santral yapımı söz konusu e, ve bir taraftan da Kaz Dağları'nda e, yapılan, hala yapılmak istenen altın işletmeciliğine karşı bir hı hı. mücadele var. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Bey yıllardır hem altın madenciliğine karşı hem Termin santralle karşı söylemleriyle bilinen evet. hem de e, böyle sert söylemleriyle bilinen Hı -hı. bir e, insan ve bu dönem yanılmıyorsam dördüncü ters e, e, belediye Seçildi. başkanlığını evet belediye başkanlığını kazandı. Yine işte e, o bölgede altın madenine karşı e, bir e, ekolojik e, mücadelesi olduğunu e, görüyoruz ve işte CHP'ye geçti. Ama mesela Biga son derece yoğun bir termik santral e, ve kirlilikle e, boğuşan bir e, yer Çanakkale'ye bağlı. Evet. Ama burada herhangi bir e, ekoloji mücadelesi e, yok ya da çok çılış. Çok çılış ve bu, e, bundan e, e, bunun da etkisiyle olduğunu düşündüğüm bir şekilde Biga e, AKP'de kaldı. Evet. Evet. Çan Çanakkale'ye geldiğinde mesela LAP şekilde keza aynı şekilde zayıftı burada, burada hı hı. AKP'de kaldı. İzmir'e İzmir'e gelmeden balık yetiştirir. De aslında böyle yoğun cinslerde balık e baktım da ayvalık, hı hı. Burhaniye, Edremit bunlar son dönemde, son birkaç yıldır evet. ekoloji mücadelelerin geliştiği, yeni yeni örgütlenmelerin kurulduğu yöreler, ilçeler ve buraların da CHP'ye geçtiğini görüyoruz. Hı hı. Ama daha iç tarafta, balık merkez olsun, daha iş tarafta olan bölgelerde. Bu şeyin belediye seçimlerinin İktidar parçası lehine ya da Cumhur İttifakı lehine geliştiğini e, Görmek mümkün hı hı. İz, İzmir'de de şöyle bir ilginç Durum var bence İzmir e, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer e, Seferişar'da Zaten hani yıllardır çevreci Söylemleriyle bilinen hı hı. E, Bir e, insandı Bu anlamda da e, hani Karşılığını da buldu e, bir anlamda. Zaten İzmir'in de e, Genel kabul gördüğü bir insan olarak seçildi Büyükşehir Belediyesi'ne evet. ama İzmir'in simge ekoloji mücadelelerinin simge yerlerinden olan Ala hmm. Bergama gibi yerlere baktığımızda buralarda ilginç bir durum göz önüne geliyor. Bergama Türkiye Ekoloji mücadelesinin en önemli en kırma alanlarından evet, bir yerlerinden birisi. birisi ve iki dönemdir iki dönemdir CHP'de e, İde Belediye hmm. ama şimdi Bergama o eski Bergama değil yani hmm. mücadele anlamda eski Bergama değil e, ekoloji mücadelesi son derece e, cıvır bir hale geldi tabandaki o köylü hareketi köylülüğün mücadeleye katkısı son derece zayıfladı ve e, her yıl e, her geçen yıl düştü hmm. ve seçim sonuçlarına baktığımızda son derece yakın 200-300 oy gibi bir e, hmm. farkla ve geçer soylarında %4'ü bulan büyük bir oranda varmış. yani Orada aslında bir anlamda tartışman ama evet. AKP'ye geçtiğini görüyoruz Bergama'da. Evet. Yine Ala'da e, yıllarda termik santral karşıtı bir mücadele var. 20-30 yıl öncesinde kazanmış termik santral mücadelesi var. Hı hı. Bunun verdiği imeyle o dönemde mesela muhalefet partilerinde olan CHP'de, sosyal demokrat partilerde olan Ala'nın şimdi son dönemlerde, son yıllarda bölgede birden fazla termik santral, Kurulma girişinden hatta kurulmuş bacası tutan termik santral olmaları, olmasına rağmen ekoloji mücadelesi anlamında çok cılız bir e, gelişim vardı Alada ve geçtiğimiz dönem e, MHP'deydi e, hmm. belediye bu dönemde aynı belediye başkanı. Evet. Ne ne peki kal. Evet. evet. Yani sen benden tabii çok daha iyi biliyorsun. Alia'nın tabii çok ciddi bir termik santral sorunu var ama onun dışında evet. endüstriyel kirlilik anlamında sanayi tabii, tabii. tesislerinin yarattığı tabii. bu e, ekolojik tahribatlar, e, Alia gerçekten e, son derece e, sömürülmüş, son derece kirletilmiş e, denizleriyle, e, kıyı bandıyla e, mahvedilmiş bir yer ama e, senin tabii tespitin e, çok önemli. Ekoloji mücadelesinin yıfladığı yerde e, sandık e, başka türlü e, bir e, yöne doğru e, ilerliyor. E, bu açıdan bu e, tespitin evet. önemli. E, İzmir tabii Seferihisar e, önemli. Orada Tunç Soyer'in ee, yıllardır sanıyorum 10 yıl değil mi belediye başkanlığı yaptı? Evet. 2 2000... dönem. Iki dönem. Ha -ha. Evet. Ee, o dönemden bu zamana kadar yaptığı zaten icraatlar Hı -hı. ortada. O da e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile zaten e, bunun da e, başarısının e, sonucunu almış oldu. Muhtemelen Seferihisar e, modelini de e, bir şekilde e, İzmir e, geneline taşımak gibi bir misyonu olacaktır. Bunu da e, yakın takipte olacağız önümüzdeki evet. dönemlerde. Sen tabii yine e, İzmir dışındaki e, diğer Ege kentlerini de e, çok yakından takip ettiğin için önümüzdeki dön e, geçmiş dönemde özellikle e, bu e, jeotermalle ilgili e, sahadaki mücadeleleri e, yakından takip ettin. Elbette yenilenebilir enerjiye e, prensipte karşı değiliz ama nasıl, nerede, e, kime ve neye rağmen e, yapıldığını sorgulamadan e, yapılan hiçbir e, yatırımın e, zaten kıymeti harbiyesi evet. yok. O yüzden e, orada da önemli bir mücadele e, yükseldi. İstersen e, onu e, konuşalım. O onu ben tamam. e, çok önemli buluyorum. Evet. Evet. E, özellikle Aydın ve <gülüyor> İzmir'de de son dönemde 22-23 yerde birden geotermal sahalarının ihalesiyle e, başkan bir süreç var. İzmir'de de <gülüyor> geldi. Zaten vardı ama daha e, yoğun bir şekilde bir şirketin yavaşladı başladı İzmir'deki bu geotermal. Sahaları. Ama Aydın'da e, yıllardır devam eden bir e, süreç var ve Aydın, İzmir bu bölgede, Ege bölgesinde yapılan, yapılmakta olan e, biyotermal e, santrallerinin ve kuyularının yenilenebilir enerjiyle uzaktan yakından ilgisi yok. O kavramla yan yana durması bile e, son derece hatalı. Çünkü e, bölgedeki tarımı neredeyse bitirdi. E, Aydın artık e, işte penceresini kapısını açamayacak derecede kokulu çünkü ortak kokulu bir kent geldi vesaire vesaire. Birçok olumsuzluğunu gördüğü için Aydın'ın her yerinde yavaş yavaş son yıllarda gelişen bir ekoloji mücadelesi. Özellikle cesare karşı geliştiğini görüyoruz. Aydın kent merkezi yine CHP'de kaldı bu anlamda baktığımızda. Efeler, Germencik. Germencik mesela MHP'deydi yanılıyorsan Germenlik'te son yıllar özellikle Belki de Aydın'ın en yoğun bu jeotermal e, zararının bir yerlerinden birisi Germencik'te CHP'ye geçti. İzmir'de de kire, kire e, başköy hmm. mücadele işi önemli aslında ve çok e, önemli bir kazanım elde ettiler başköyler. Küçük bir köy, 600 nüfuslu bir köy ama mücadele anlamına tüm Türkiye'ye ekoloji mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğinin ipuçlarını veren bir mücadele şey, e, izlediler ve e, şirketi köylülerine kesinlikle sokmadılar. Köyün bir kilometre yakınında bir yapılmak yapılmak istiyor, istiyordu. Ve e, iki ay içerisinde de şirketin o e, ruhsat e, chat raporunu, test sürecini sonlandırdılar mücadeleleriyle. Orada e, mücadelenin önderlerinden e, Sami, Sami e, Şengün Bey hı hı. E, muhtar seçildi. Şimdi böyle, böyle de bir şey var. Onun, evet. onun yanında onun yanında şeye baktığımızda yine e, Ay, Aydın'a baktığımızda e, Aydın'ın e, farklı yerlerinde ekoloji mücadeleşinin zayıf olduğu yerlerde de e, tablonun çok değişmediğini görüyoruz. Yani e, MHP, AKP e, tabanlı e, bir e, seçim sonucu ortaya çıkmış oluyor. Ama Meşe'ler Turgutlu'da yıllardır şahın e, iktidarda olduğu MHP'nin, dönem AKP'nin iktidarda olduğu ve Son yıllarda, son, e, belki 5-10 yılda özellikle Çaldağ bölgesinde yapılmak istenen İtel Madenciliğine karşı çok önemli bir bir e, mücadelenin aynı zamanda köylerin de katkısıyla sürdüğü bir yerde bu seçimlerde e, OFA'nın e, hegemonyası kırıldı diyebiliriz bir anlamda. Ve e, belediye e, Turgutlu'da CHP'ye geçti. E, onun dışında diğer yerlerde de mutlaka birçok buna benzer durumlar göz önüne aldığımızda, karşılaştırma yaptığımızda daha net sonuçları tam da göremiyoruz, okuyamıyoruz hı hı. daha. Yeni çünkü çok yeni ve ülkenin birçok yerinde, Akdeniz'de keza ile yine Doğu Güneydoğu'da da benzer şekillerde böyle tablolarla karşılaşabileceğimizi ve ee, ekoloji mücadelesi seçim sonuçları e, tablosunu yan yana koyduğumuzda mücadelenin yükseldiği yerlerde e, muhalefet partilerinin seçimi kazandığını, mücadelenin geri olduğu ya da hiç olmadığı yerlerde de daha çok e, İktidar Parti, İktidar Blocu'nun, Cumhur İttifakı'nın seçimi kazandığı gibi bir... E, okumayı yapabileceğimizi düşünüyorum. Evet şimdi tabi burada e, gidişat açısından önemli başka bir takım değişiklikler de oldu. Yani biz tabi bu başkanları e, çok fazla çevreci kimlikleriyle bilmiyoruz ama belki daha sonraki icraatlarında e, göreceğiz. Özellikle Mersin ve <gülüyor> Adana'nın MHP'den CHP'ye e, geçmiş olması da e, önemli bulmak lazım. Yine aynı şekilde e, Antalya'nın e, AKP'den evet. e, yine e, CHP'ye geçmiş olması. Çünkü bu saydığımız e, Mersin, Adana ve Antalya'nın farklı farklı noktalarında e, farklı e, çevre mücadeleleri ve e, çevre tahribatları e, söz konusu. Bu başkanlar bundan sonraki süreçte çevre mücadeleleriyle nasıl bir ilişki içinde olacaklar? Bu önemli. E, bir diğer noktada bahsetmek lazım. Mevcut mesela Çanakkale'den bahsettik. Zaten çevreci kimliğiyle ve termik santrallara karşı duruşuyla biliyoruz Ülgür Gökhan'ı. Yine aynı şekilde Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in de termik santrallara karşı net duruşunu biliyoruz. Kendisi tekrar seçildi. Burada önemli bir değişiklikte de, onu da bahsedelim. Alpu. Biliyorsunuz Alpu Ovası'na bir yine termik santral yapılmak isteniyorlar. Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinin olduğu bir yer. Orada da gürbüz güller yine daha çevreci kimliğiyle bilinen bir isim orada da belediye başkanlığına geldi. Tabii şimdi biz genel resmi bu şekilde görmeye çalıştık ama belki şu anda biz çok fazla çevreci kimlikleriyle bilmediğimiz bir takım başkanlar belki önümüzdeki dönemde çok güzel, iyi örnek uygulamalar ortaya koyacaklar. Mesela ben açıkçası Karsta Ayhan Bilgen'in HDP'nin nasıl bir ...belediyecilik yapacağını merak ediyorum... Keza Ovacık'ta Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkanlığı'na gelmiş olması ve bundan sonraki süreçte Ovacık modelini Dersim geneline yayıp yaymayacağını göreceğiz. Hak, Hakkari'yi burada belki sayabiliriz. Hakkari'de hmm. Ekoloji Birliği eş sözcülerinden Seher Aktaş eş başkanlarından birisi oldu. Evet. Orada da Seher'i de kutlayalım evet, buradan. Evet, Ekoloji Mücalaşı'nın içinden gelen evet. bir arkadaşmış. O da çok önemli. Ona da başarılar dileyelim bunlarla. Sonraki e, süreçte tabi burada biz çok fazla e, HDP'li belediyeleri e, dile getiremiyoruz zira onların farklı öncelikleri var evet. ama mutlaka e, uygulama e, noktasında onların da e, çevreci bir takım uygulamaları olacağını e, öngörmek mümkün. E, çok teşekkür ediyorum Özer e, yayınımıza katıldığın ederim. için ve verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet, evet, bu haftada e, ekonomi ekolojinin e, sonuna geldik. Yerel seçim sonuçlarını ekoloji mücadeleleri açısından değerlendirmeye çalıştık. E, telefon attığımızdaki e, konumuz Evrensel Gazetesi yazarı Özer Akdemir'di. Evet, bu haftada programımızı sonlandırıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji.